İman eden kimseler, kendilerini yoktan var edenin, sahip oldukları her şeyi kendilerine verenin Allah olduğunu, ondan başka gerçek dostlarının olmadığını bilirler. Allah'ın her an kendilerini gördüğünden ve işittiğinden de haberdardırlar. Bu kavrayışa sahip olan müminler, hem kendi içlerinde hem de her konuşmalarında sürekli olarak Allah'ı zikrederler. Günlük hayatlarının her anında zikir ve dua halinde olurlar, sık sık Allah'ı tesbih ederler, yaptıkları hatalar için Allah'tan bağışlanma dilerler. Müminlere has olan bu özellikler, peygamberlerin dualarında da çok açık bir şekilde görülmektedir. Üstün ahlaklarıyla, Allah'a olan kayıtsız şartsız bağlılıkları ve tevekkülleriyle ile kavimlerine örnek olan peygamberler, bütün konuşmalarında, Allah'ın şanını yüceltmekte ve ondan bağışlanma dilemektedirler. Örneğin Hz. İbrahim'in Allah'a olan samimi ve işten bağlılığı ayetlerde şöyle ifade edilmektedir. Ki beni yaratan ve bana hidayet veren O'dur. Bana yediren ve içiren O'dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Beni öldürecek sonra diriltecek olan da O'dur. Din ceza günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum da odur. Rabbim, bana hüküm ve hikmet bağışla ve beni Salih olanlara kat. Allah Kur'an'da Hz İbrahim'in oğlu Hz İsmail ile birlikte Kabeyi inşa ettiğini bildirmektedir. Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Kabe, insanların yalnızca Allah'a ibadet etmeleri için inşa edilmiş ilk yapıdır. Kur'an'da Hz. İbrahim'in ve Hz. İsmail'in bu yeri bir ibadet olarak yaptıkları ve sonrasında ettikleri dua şöyle bildirilmektedir. İbrahim, İsmail'le birlikte Kabe'nin sütunlarını yükselttiğinde ikisi şöyle dua etmişti. ''Rabbimiz, bizden bunu kabul et. Şüphesiz sen işiten ve bilensin.'' Kur'an'da bildirildiği üzere Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail Kabe'yi inşa ederlerken Rabbimize dua etmişlerdir. Bu güzel örnek bize göstermektedir ki, mümin herhangi bir iş yaparken de Allah'a dua edebilir, her zaman ve her durumda Allah'a yönelebilir. Bunun için hiçbir kural yoktur. İnsan her an Allah'a yönelebilir, her an onu anıp en güzel isimleriyle Rabbimizi yüceltebilir. İman edenlerin her ortamda dua edebilecekleri, Allah'ı zikredebilecekleri Kur'an'da şöyle belirtilmiştir. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki, Rabbimiz... ''Sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru.'' Hz. İbrahim dualarında hem Allah'ın sıfatlarını saymakta hem de O'na şükretmektedir. Allah'tan istediği şeyler de kendisini O'na yakınlaştıracak, ahirette bağışlanmasına vesile olacak isteklerdir. Allah'tan kendisini ve soyunu O'na teslim kılmasını, ibadet yöntemlerini göstermesini, tevbelerini kabul etmesini istemiştir. Hazreti İbrahim'in bu duaları ayetlerde şöyle bildirilmektedir. Rabbimiz ikimizi sana teslim olmuş kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş bir ümmet ver. Bize ibadet yöntemlerini göster ve tevbemizi kabul et. Şüphesiz sen tevbeleri kabul eden ve esirgiyensin. Hani İbrahim şöyle demişti, ''Bu şehri güvenli kıl, beni ve çocuklarımı putlara kulluk etmekten uzak tut.'' Rabbim, gerçekten onlar insanlardan birçoğunu şaşırtıp saptırdı. Bundan böyle kim bana uyarsa artık o bendendir. Kim bana isyan ederse elbette sen bağışlayansın, esirgiyansın. Rabbimiz, gerçekten ben çocuklarımdan bir kısmını Beyt-i Haram yanında ekini olmayan bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, dosdoğru namazı kılsınlar diye öyle yaptım, böylelikle sen, insanların bir kısmının kalplerini, onlara ilgi duyar kıl ve onları bir takım ürünlerden rızıklandır. Umulur ki, şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz sen, bizim saklı tuttuklarımızı da, açığa vurduklarımızı da bilirsin. Yerde ve gökte, hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, Allah'a aittir ki, O, bana ihtiyarlığa rağmen İsmail'i ve İshak'ı armağan etti. Şüphesiz Rabbim, gerçekten duayı işitendir. Rabbim, beni namazında sürekli kıl, soyumdan olanları da. Rabbimiz, duamı kabul buyur. Rabbimiz, hesabın yapılacağı gün beni, anne babamı ve müminleri bağışla. Hazreti İbrahim Allah'a samimi bir kalple bağlıdır ve ahiret gününe de kesin bir bilgiyle iman etmektedir. Bu sebeple dualarındaki ihlası, samimiyeti, teslimiyeti açıkça hissedilmektedir. Müminler de Rabbimize dua ederlerken Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını, samimiyetini ve ihlasını örnek almalı, tek dost ve yardımcı olarak sadece yüce Allah'a yönelmelidirler.